Yesevi Derneğinin katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim sofrası başlıyor Elau aleyküm ve rahmeullahi ve Berekatühü değerli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Yeni bir Halil İbrahim sofrası programında Bizi sizlerle cem eyleyen Mevlamıza hamdü senalar olsun İki cihan güneşi efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Salat ve selam olsun Buyurun Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebine Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Değerli dinleyenlerimiz, değerli kardeşlerimiz Biliyorsunuz bir evvelki programda düzensiz beslenmenin, zararlı beslenmenin ne kadar büyük hastalıklara vesile olduğunu söylemiştik. Dünyanın en kaliteli besinlerini de alsak, dünyanın en meşhur hastanelerinde de yatsak, her gün çekapta yaptırsak, bu bizim ölmeyeceğimizi göstermez, hasta olmayacağımızı göstermez. Bazı hastalıklar 4-5 saniyede ortaya çıkıyor. Check-up sonuçlarını alan bir kişi, hiçbir şeyi olmadığına sevine sevine giderken, kalp krizi geçirebiliyor. Bir pıhtı, vücut tarafından üretilebiliyor. Hiçbir şeyi olmadı, kişi, başını çarpıyor bir yere, beyin kanaması yaşıyor. Bir şeye sinirleniyor, o an bir şeyler oluyor. Hasılı, bizler, Ölmemek için sağlığımıza dikkat ed ediyor değiliz veya dikkat etmeli değiliz. Hasta olmamak için dikkat ediyor değiliz. Bize verilen şu bedeni, şu emanet olarak aldığımız eti, kemiği, damarları sahibine Allah Azze ve Celle'ye teslim etmek için yaşıyoruz. Onun için iyi besleniyoruz. İyi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin sevdiği işlerle bu bedeni eskitmeye çalışıyoruz. Bütün bunları konuşmuştuk. Bugün hem hasta olanlar varsa aranızda veya yakınlarınız varsa hepimize gönüllerine inşallah güzel raihalar serpmek için huzurlarınızdayız. İmtihanın bir tanesi olan hastalıklarla ilgili inşallah biraz bilinçlenmek, bildiklerimizi tekrar etmek için sizlerle beraberiz. Değerli kardeşim Ramazan'da hemen sol tarafında o da sizlerden gelen mesajların olduğu ekranın karşısında programla ilgili talepleriniz ve mesajlarınız olduğunda o da kısa kısa bizlerle paylaşacak. Sen de hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk abi. Ben de selamların en güzeliyle dinleyenlerimizi selamlıyorum. Hayırlı bir program olması duasıyla. Eyvallah canım kardeşim. Şimdi Dün biliyorsun sevgili Ramazan programımızda bir kesinti oldu evet abi, ve yayın yoktu. yayın yoktu. Dolayısıyla bugün aslında her şeyde bir hayır var. Daha fazla bilgiyle karşılarına çıktık kardeşlerimizin. İnşallah senin de önemsediğin mevzuları olursa onu bizimle paylaşırsın. Dinleyenlerimiz de inşallah paylaşırlar. Programımıza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar bir hastalıkla karşılaştıklarında bu hastalığın geçmesi için tüm tedbirleri alırlar. Tedavi için ne gerekiyorsa, hangi sebepler varsa onlara sarılırlar, doktora giderler veya ilaç kullanırlar. Bunu hepimiz yaparız. Ancak diğer yandan hastalığın ardındaki hikmetleri de anlamak gerekir. Bugünkü programımızın ismi bu. Hastalığın ardındaki hikmetler. Şöyle anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Lemalar isimli eserinde. Bununla başlamak istiyorum çünkü beni çok etkileyen bir yazıdır. Hastalıklarla alakalı. Her zaman umut veren bir yazıdır. Bununla başlayalım. Bakın ne anlatıyor. Ey sabırsız hasta. Sabret. Belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet zede aczini, zafını hisseder. Allah'a sığınır, yalvarır. Riyasız içine bir şey katmadan, manevi bir ibadete erişenlerden olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şikayet etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayıldığına sahih rivayetler vardır. Senin bir dakika ömrünü, bin dakika hükmüne getirip, sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan şikayet değil, teşekkür et. İşte böyle anlatıyor. Beni çok etkileyen bir yazıydı bu. Allah rahmet eylesin. Hastalık bir imtihan. Hayatımızın her anı değerli kardeşlerim değişik imtihanlarla dolu. Bu imtihanlar sabır ve azimle başarıldığı takdirde ne yapıyor bizi olgunlaştırıyor ve Rabbimize yaklaştırıyor. Her insanın hayatının değişik karelerinde yaşadığı ve insana sağlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu öğreten imtihanlar var. Hastalıklar Hastalığın hikmetini bilen ve ona göre hareket edebilen insanlar bu imtihanı başarıyla vermiş oluyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta ufak bir tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını mağfiret buyurur. Yine Cabir radiyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Ümmü Saibin radiyallahu anha validimizin, yanına girdi niye titriyorsun neyin var buyurdu kadın humma var yani sıtma var bende Allah belasını versin dedi aleyhisselatu vesselam efendimiz de sakın hummaya sövme çünkü o insanların hatalarını temizler tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlediği gibi buyrulur Şimdi bizler rahatsızlandığımız zaman bunları iyi anlıyoruz. Ama dayanamadığımız şey ne oluyor? Sevdiğimiz insanların o hasta yataklarında gördüğümüz halleri. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Başınıza geldi mi ama? Terler hastalar. Etraf çok soğuktur ama onlar buram buram ter dökerler. Alınlarından terler dökülür. Sanki biri iş yapmışlar gibi. Sanki yorulmuşlar gibi hasta yataklarında, bilinçsiz yatanlarda bile çok ilginçtir. Ateşi yüksek olmasa bile ter dökülür. İşte bu Allahu Teala'nın izniyle size bir müjde vereyim. Günahlarının temizlendiğini gösterir. Değerli kardeşlerim, isyan etmeyen her insan Allahu Teala'nın izniyle ayağına diken de batsa bunu isyan sebebi yapmasa, hangi hastalık olursa olsun, döktüğü her o ter, alnından düşen, o sıkıntıdan düşen her ter, onun bir günahının veya günahlarının silinmesine vesile olur. Diğer örneklere geçmeden önce, bir hadisi şerif daha sizlerle paylaşmak isterim. Bu defa yine Ebu Hureyre, radiyallahu An anlatıyor. Kimdi Ebu Hureyre? Sahabe efendilerimizden en çok hadis rivayet edenlerden biri kedilerin babası lakabını taşıyor. Ebu Hureyre kedilerin babası. Kedileri çok severmiş. Şöyle anlatıyor. Bir gün Efendimiz bir hummalıyı ziyaret etti. Yani sıtma hastalığına tutulmuş birisini. Hastaya şöyle buyurdu Efendimiz, Müjde! Zira Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, Humma benim ateşimdir. Ben onu mümin kuluma musallat ederim. Ta ki ateşten tadacağı nasibini dünyada tatmış olsun. Şimdi bizler, o hastalarımızı gördüğümüz zaman içimiz gidiyor. Doğru. Lakin onlar elbette günahkarlar bizler gibi. Dışarıdan onların kıvranmaları, onların terlemeleri değil mi? Bizi ne kadar üzüyor olsa da Allah Azze ve Celle'nin hepimiz kuluyuz. Gideceğimiz yerde orası. İstediğini yanına alıyor, istediğini biraz yaşatıyor, istediğini erteliyor ama mutlaka buluşacağımız yer... Yine Rabbimiz Celle Celaluhu'nun tayin edeceği ahirettir. Bizler Müslümanlar olarak bunun bilincindeyiz. Bir gün bir veli zata şöyle söylemişler. Annesi vefat etmiş bu zatın. Gelmiş Allahu Teala rahmet eylesin demiş. Amin. Nasıl hissediyorsun kendini deyince Allah'tan gelene razıyım demiş. Allah dostu şöyle buyurmuş. Böyle deme. Nasıl demeyeyim demiş. Allah'tan gelene Celle Celaluhu razıyım. Razı olmasan ne yapardın ki? Rabbime şükür de. Bunu anlamamış. Sorduğu zaman o veli zat anlatmış. Kardeşim elbette ki annene üzüleceksin, ağlayacaksın kolay mı? Yılların geçmiş. Hatıraların var. Ama şöyle düşün. Bugüne kadar Allahu Teala'dan geldiğine razı olmayan insanlar ne yapabildi? Geri getirebildiler mi? O acıları kaç gün sonra hala aynı tazeliğine kavuştu? Hayatımızda kaç kişi vefat eden hanımı, kocası, kızı, oğlu, akrabası Kaç gün yas tutabildi? Ölüm Allah'a gitme yoludur. Ama Allah'tan gelene razı olmak zaten mecburiyettir. Razı olmasan ne yapacaksın? Bunu şöyle anlamak mümkün. İsyan etmemek lazım. Elbette ki başka bir fırsatımız var mı? Başka bir gidecek kapımız var mı kardeşim? Yok. Rabbimiz Celle Celaluhu isyan ettirmesin. İmanımızı almasın amin. Çünkü şeytanın her yerde bizimle beraber dinimizi bizden almak için uğraştığını unutmayalım. Nasıl ki namazımızda bize sokulup da aklımıza başka şeyler getiriyorsa, nasıl ki faizi daha fazla lüks içinde yaşamayı, içinde bulunduğumuz nimetlere nankörlük etmeyi, hatalar aramayı aklımıza getiriyorsa... Bu hastalıklar anında da şeytan yanımıza geliyor. İsyan etmemiz için bizi zorluyor. Bize Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiyelerini mutlaka birilerinin anlatması lazım ki şeytana galebe çalalım yani üstün gelebilelim. Biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam pek çok yara bere içerisindeydi. O kadar Eyüp aleyhisselamın rahatsızlığı vardı ki değerli kardeşlerim, af buyurun, onun yaralarının görüntüsünden ve kokularından dolayı kimse yanına yaklaşamayacak haldeydi. Öyle çubanlar çıktı ki vücudunda ve o kadar uzun süre kaldı ki, gıkını çıkarmadı. Diyebilirsiniz ki o bir peygamberdi. Lakin unutmayın, peygamberlerin imtihanı bizden daha fazladır. Allah Celle Celaluhu, herkese taşıyabileceğini verir. Onlar peygamber oldukları için, böyle imtihanı oldular. Düşünebiliyor musunuz? Yıllarca o ağrılar içerisindesiniz. Yaranızın çıkmadığı tek yer neresi biliyor musunuz? Abdest aldığınız o dirseğiniz, ayaklarınızın biraz üstü ve alnınız, her yerde çubanlar, yaralar, irinler çıkıyor ve bir peygambersiniz. Lakin onun da kalbine bir şeyler geldi. Gelmedi değil, Eyüp aleyhisselamın. Ne yaptı? Mükafatı düşündü. Yaralarından doğan kurtlar, zikir yeri olan diline ve kalbine gelmeye başladı biliyor musunuz? ''Yaralarından kurtlar dışarı çıkmaya başladı. Nasıl bir ağrı, nasıl bir sancı olduğunu lütfen hayal etmeye çalışınız.'' Ve o vücudundan yaraların, irinlerin içinden çıkan o kurtçuklar diline doğru gitti. Her şeye dayanıyordu Eyyub aleyhisselam artık korkmaya başladı.'' Neden korktu biliyor musunuz? Kulluğunu yapamayacak, dili dönmeyecek diye. Kendi rahatı için değildi bu korkusu. Kulluğuna zarar gelebilir korkusuydu. Ya Rab dedi, zarar bana dokundu. Lisanen zikreme ve kalbime zarar veriyor. Demedi ki Ya Rabbi bu hastalığı üzerimden al, diyemez miydi? Ya Rab diyebildi. Görüyorsun halimi. Zikrime ve kalben ibadetlerime zarar veriyor. Sonra ona şifa verilmedi mi? Bizler inanın henüz bize verilen nimetlerin farkında değiliz. Nasıl hastalıklar yaşanıyor Dün değil evvelsi gün dinleyebildiniz mi? Dünyada öyle hastalıklar var ki hiçbir ağrı kesici, hiçbir ağrı bandının fayda etmediği, 6 sene, 7 sene çığlıklar içerisinde, acılar içerisinde kıvranan ve her günü gecesi ağrıyla devam eden insanlar oldu. Bilim insanları hala bunun sebebini öğrenmeye çalışıyorlar. Bütün vücudunu tümör sarmış, doktorların üç gün beş gün içerisinde yaşam fonksiyonları biter dediği kişiler, daha onlardan yenisi Fransa'da yaşandı, Lyon'da. Ötenezi denilen intiharı istedi, o zamanın kuralları gereği ne yaptılar? Bunu yapamadılar. Ötenezi diye bir hak verildi bazı yerlerde var. Kendi kendine bir iğne veriyor doktorlar. İmza karşılığı sizi öldürüyorlar. Bu da tabi intihar oluyor ayrı mesele. Bu kişi ne yaptı biliyor musunuz? Tam 6 sene her gecesi ve gündüzü acı içerisinde geçti. Ve 6 sene sonra öldü. Demek istediğim şükretmek lazım arkadaşlar. Sizin bizim veya sevdiğimiz kişinin o çektiği hastalıkları Allah Azze ve Celle görüyor merak etmeyin. Onu sizden daha fazla seviyor merak etmeyin. Siz o ağrı çeken veya bilinçsiz şekilde yatan o insanın hanımısınız, oğlanısınız, kızısınız. O sizin bir akrabanız. Ama hepinizin sevgisinden daha fazla Allah'u Teala'nın onu sevdiğini unutmayınız. Bu sizin yüreğinizi ferahlatmalı. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi hepimizi kendinden başka kimseye muhtaç eylemesin. Amin. Değerli kardeşlerim, devam edelim bunları sizlerle paylaşmaya. Hastalıkta hangi şifalar var, neler var bunları konuşalım. Ama 1-2 mesaj geldiyse onlara devam edelim. 1-2 tane mesaj gelmiş İbrahim abi. Tamam. Sakarya'dan Abdusselamet abimiz. Aleykümselam. Rabbim hayırlı yayınlar nasip etsin. Dua eder, dua beklerim. Sağ ol kardeşim. allah Teala hakkında ve hakkımızda hayır olana versin. Amin. Ahmet Demirel abimiz. Aleykümselam. İbrahim abi nasılsın? Hamdolsun kardeşim. Benim için dua eder misiniz? Ruhen ve bedenen sıkıntılarım var. Şimdiden Allah razı olsun. Tamam. Mevlamız Celle Celaluhu Ahmet Demirer kardeşim sana ve müsaadet bunu genelleştirelim hepimize dünyada da ahirette de afiyet versin. Hayırlar versin. Hastalarımıza şifalar versin. Muhiddin Tekin babamız olmak üzere başta tüm hastalarımıza Şafi Celle Celaluhu ismiyle şifalar buyursun. Amin. Amin. Evet. Mustafa Soyit abimiz selamlarını iletmiş. Hayırlı yenler demiş. Bilal Aksoy abimiz yazmış. Aynı zamanda kaportacıymış. Sizi severek dinliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ecmayin. Çok sağ olun kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Yine ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Allah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim demiş. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hemen konuşurken ambulans seslerini duyuyorsunuz. Arka tarafta her gün ambulanslar geliyor, geçiyor. Biz artık buna alıştık. Allah azze ve celle o ambulansların içinde olanlara... Ve e, o hastaları bekleyenlere de yardım eylesin amin. Yani ne kadar ses gürültü falan gelse desek de nesine kızacaksınız ki onlar da birisinin annesi babası hanımı yani içindeki. Hep böyle giderken Ramazan senin de aklına geliyor mu böyle? Acaba diyorum kimin kızı kimin oğlu? Ambulansın içinde olmadığımız için biz de fark edemiyoruz yani. abi. Hiç girdin mi ambulansın içine? Bir kere girmiştim abi. Hmm hasta yakın olarak mı yoksa hasta, hasta olarak Hasta yakın olarak gitmiştim. He. Gerçekten çok kötüydü. Ben iki kez girdim hasta olarak. Bir tanesinde sevgili Mustafa Bulut kardeşimiz vardı ambulansın içinde. Sağ olsun. Tabii birkaç saniye hatırlayabiliyorsun. Gözüm bir açtım. Neredeyse elektroşok verecekler. Sağ olsun Mustafa Bulut o zaman Uğur Kayabaşı kardeşimiz vardı. Elimden tuttuğunu hatırlıyorum. Abi iyi olacaksın, iyi olacaksın vesaire böyle. Gözüm bir açtım böyle bir şeyler konuşuyorlar burada şey hastanesinde, Bağcılar meydanda. Senin tabii bilincin yok abi o sırada. Tam bilincim gitmeden önce işte böyle kafa gidiyor, geliyor. Bir şeyler duyuyorum, kelime ihadet getiriyorum ama böyle bir yandan. Bulanık görüyorsun herhalde. bulanık böyle. Ondan sonra Mustafa işte telkin verdi sağ olsun. Neyse hastaneyi hatırlamıyorum. Gözümü açtım. Konuşuyor doktorlar ama şeyi duyuyor. Ben kendimi duyuramıyorum. Gözümü de açamıyorum böyle. Şok mu verelim? Tansiyonu kaç? Hepsini duyuyorum bak. Yani kafam yerine geldi. Gözümü açamıyorum. Göz kapağımı. Herhangi bir tepki veremiyoruz. Yok. Zamanda. Sonra baktık ki karbon monoksit zehirlenmesiymiş. Ondan birkaç saat öncesinde şeye gittiydik biz. Nargile'ye gittiydik. Çay içelim. Muhabbet edelim diye arkadaşlarla. Meğer... Islakmıştı o kömür. O kömür karbon monoksit olarak gelmiş. Sen de o dumanı çekince a böyle arka arkaya arka arkaya bu sefer biraz böyle baygınlık gibi oldu. Meğer ne olmuş biliyor musun? 23'e 3 olmuş tansiyon. Neredeyse hani güle güle olaylarına girişecekmişiz. Yani demek istediğim şu arkadaşlar saniyesinde bilmiyoruz ne olduğunu. Ben o günden beri mesela ambulans gördüğüm zaman çok kızarım yol vermeyenlere insan başına geldiği zaman bir şeyleri biliyor ya. Neyse devam edelim daha anlatacak çok şeyimiz var. Aylin Hanım programımıza katılmış ve demiş ki 15 gün boyunca hastanede kaldım ve o kadar çok farklı hastalıklarda insan gördüm ki hem halime şükretmekten hem onlara dua etmekten kendimi unuttum. Allah kimseyi Allah kimseye dermansız dert vermesin. Abi. Amin. Zaten bu hanım kardeşimizin yazdığı gibi bizler ne zaman ölümü, ne zaman hastalığı anarsak veya bize anlatacak veya e, siz söyleyin bize anımsatacak bir şeyler görürsek o zaman anlıyoruz. O yüzden zaten ne diyor? Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam ne buyuruyor? Ölümü hatırlayın. Ölümü sık sık hatırlayacağız. Hani bazen oluyor ya böyle hastaneye hani, sende gelir misin? Ay ben gelmeyeyim dayanamıyorum. Hayır git. Günahlardan korunmaya vesile olur. Bak ne dedi kardeşimiz? Kendimi unuttum dedi şeyden, oradaki gördüğüm hastalıklardan, oradaki insanlardan. Kendi derdimi unuttum. Gerçekten böyledir. Birçok insan kendine dünyanın en sıkıntılı, en morali bozuk, en böyle üzerine imtihanları gelmiş insanı zanneder. Böyle düşünürken maalesef dışarıdaki insanları görmez. İşte dışarı çıkıp bir baktığı zaman ibretle ha o zaman dua eder. Ya benim derdim, sıkıntım, hiçbir şeyim yokmuş der. Ama biz her zaman ileriye bakarsak, "Aa şunun arabasına bak, bunun evine bak, bunun şusuna bak." dersek, şükretmezsek işte o zaman da dünyanın en kötü ailesi, en kötü kocasına sahip, en kötü eşi en kötü çocuğu deyip böyle eleştirisel bakarız. Allah Celle Celaluhu merhamet nazarıyla bakanlardan eylesin amin. Bir dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. ol kardeşim. Rabbim yayınlarınızı daim etsin. Her zaman dinliyorum. Hep de dinleyeceğim. Eşim sigarayı bıraktı. Dua eder misiniz? Ona tamamıyla bırakması için hayliye maşallah. Emir. maşallah u Teala daim etsin. Ben de bırakalı bir e, ay yok bir ay on gün sonra tam bir sene olacak İnşallah o da bırakır tam olarak dua edelim Rabbimiz Celle Celaluhu bu kardeşimize ve bütün sigara içenlere bu zararlı alışkanlığı gönül huzuruyla bırakmayı nasip eylesin zaten sigarayı siz bırakmazsanız doktora gidiyorsunuz bir gün doktor sigarayı bırakmazsan diye başlayan cümleler söylediği zaman mecburen bırakıyorsunuz o yüzden gelin Nasıl insanlar bırakıyorsa siz de bırakabilirsiniz. Bu konuda çok önemli çalışmalar da yapılıyor. Yeter ki isteyin ve Allah-u Teala'dan dua edin efendim. Buyurun. Küçük çekmeceden Eyüp Baştürk. Aleykümselam. Programınız çok güzel. Allah daim eylesin. Müslüman Hayır. kardeşlerimizi çok güzel bilinçlendiriyorsunuz. Dua eder, dua beklerim. Dualarınıza biz de ihtiyacımız var. Eyüp abi çok teşekkür ederim. Güzel kulağınıza, güzel gönlünüze sağlık. İnsan ne görürse onu anlatır. Dolayısıyla siz öyle görmüşsünüz. İnşallah sizin de sıkıntılarınızı Rabbimizin gidermesi için dua ediyorum. Eğer evlatlarınız varsa hayırlı, iffetli hem şu bayrağına, milletine, dinine nankörlük yapmayacak evlatlar olsun. Amin. Aziz Çınar abimiz demiş ki, İbrahim abi seni dinlememe annem vesile oldu. Allah razı olsun böyle program yaptığın için dua eder, dua beklerim. Hayırlı yayınlar. Anneciğimize de selamlarımızı ilet kardeşim. Allah razı olsun sen de aramıza hoş geldin. Senin bu program dolmandan dolayı esas ben mutlu oldum. Allah Azze ve Celle nasıl bu programda böyle birbirimizi pek tanımadan bir yerde cem eyledi Rabbimiz Celle Celaluhu. Bir arada olduk bir dava uğruna bir fikir uğruna şu anda beraberiz. Ümid ederim ki eğer layık olursak Rabbimiz affeylesin günahlarımızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altında yine böyle beraber olalım. Orada tanışalım. Aa Mehmet sen miydin? Evet, hatırlamıyor musun? Dünyada ben seni dinliyordum. Hep onu hayal ederim Ramazan. Ya insanlar hayal ne yapacağız? Dua edeceğiz yani. Hep böyle ümid ederim. Dünyada çünkü kimse kim, bir şeyler yapamıyor, hızlı cana geçiyor. Bundan 10 sene önce kaç yaşındaydın? 13 13 yaşındaydın. Şimdi 13 yaşını hatırlayabiliyorsun değil mi? Evet abi. Yani. Şimdi unutma, 33 de olsa, 43 de olsa hem 13'ü hatırlayacaksın, 23'ü hatırlayacaksın ve çok hızlı geçtiğini anlayacağız ömrün. Gerçekten öyle. Dolayısıyla hiçbir şey sığdıramıyoruz bu ömre. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, şu kadar para kazanayım, bankaya para yatırayım, yeni bir ev alayım, arabayı değiştireyim. Çocuğu işte nerede okutacağımdı, nerede evlenecek, kocasıyla kavga mı etti, bir karısı şöyle mi dedi bilmem ne falan derken bir bakıyoruz. Ömür bitmiş. Dolayısıyla kafamızı takmamız gerekenlere takıp takmamamız gerekenlere takmamak lazım. Benim de ümidim odur. İnşallah ahirette. Layık olalım, Rabbimize dua edelim. Orada beraber olalım. Aa Selahattin abi sen misin? Aa Faruk kardeşim. Sen de mi buradaydın deyip orada inşallah tanışalım hasbi edelim. Serdalak Kuş. aleyküm selam. Hayırlı yayınlar İbrahim abi. Her Eyvallah. gün mesaj gönderemezsek de dinlemekteyiz. Rabbim tüm hasta olan kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Dua eder dua bekleriz. Amin. Allahü Teala hayırlı dualarınızı kabul eylesin amin kardeşim. Fransa'dan cennet vatanıma sizlere dinleyenlere selam olsun. Aleykümselam. Hastanın şikayet etmesinden nefret ederim. Çünkü doktora hastaneye gitme imkanı olmayan, gidemeyen yaşlılar, kimsesizler yatakta bir taraftan bir tarafa dönemeyenler, dönemeyenleri düşünürsek şükür aklımıza gelir. Dualarınızı bekliyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Devam edelim. Selahattin abimiz selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. Evet. Ramazan ayında kızım kalp ameliyatı oldu. Allah şifa versin kardeşim. 15 gün yoğun bakımda kaldı. İnsan o zaman hiçbir şey düşünmüyor. Sağlıktan Gerçekten başka. Var. Dua ederim, dua beklerim kızım ve bütün hastalara. Rabbimiz Celle Celaluhu sağlık sıhhat versin. Bilmiyorum son durumu nasıl kardeşimizin ama ona da selamlarımızı iletelim. Allah razı olsun. Hızlı hızlı devam edelim ki biraz bir şeyler aktaralım sonra bir ara verelim. Peykoz'dan Kübra Hanım, benim de kuzenim Adnan yıllardır hasta, sadece nefes alıp veriyor. Onun dışında hiçbir şey yapamıyor, daha 17 yaşında. Ama abi yüzünde o kadar nur var ki, subhanallah, karanlık bir odada onun yüzü aydınlığı belli oluyor. Rabbim ya. ona da şifa versin, onun için dua edelim, Rabbim razı olsun sizlerden. Bak, bunu kapatma, ne demiş? Adnan, değil mi? Yıllardır hastanede diyor, sadece nefes alıp veriyor, onun dışında bir şey yapamıyor. 17 yaşındaymış. Ama yüzünde o nur var ki diyor, bir hastamız daha var, gerçekten aynısı. Daha yaşlı, o kadar aylar geçmedi ama hastalarımızda da aynı şeyi görüyoruz. Yüzlerinde çok farklı bir güzellik oluyor biliyor musun? Yüzüne yansıyor gerçekten. Canım Allah'ım. Bir dinleyicimiz, hocam, mesajı tam alamadım. Ha, ruhi sıkıntılarım var, yani içim sıkılıyor, çok dualarınızı bekliyorum demiş. Eyvallah, Allahü Teala, sıkıntılarınızı hayırla gidersin. Allah razı olsun. Evet, e, bu arada böyle çok uzun mesajlarınız geliyor. Kısa kısa okuyalım onları da inşallah. İstanbul Cebeciden Bülent Baş, aleykümselam, hastalık insana acizliğini ve Allah'a muhtaç olduğunu hatırlatır. Mikroskobik bir virüsün kendi bedeni üzerinde meydana getirdiği zayıflaya engel olamayan insan. Böyle anlarda acizliğine ve Allah'a ne kadar muhtaç bir durumda olduğunu çok daha iyi kavrar. Allah razı olsun. Gerçekten insan diyor ya başa gelen anlar diye. Bu arada o yavrumuzun adı? Ervanur. He Ervanur. Maşallah Ervanur kardeşimiz. Rabbimiz Celle Celaluhu sağlığını sıhhatini versin. Şu an ne durumda bilmiyorum ama hadi bakalım. Cihan abi selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. Kolay Aleyküm gelsin. Selam. Dinlemekteyim demiş. Son bir mesaj olsun. Sonra mesajlarınızı ikinci bölümde devam edelim. Zeynep Soylu hanımefendi yazmış. Hayırlı programlar. Annem de hem yemek yapıyor hem de sizi dinliyor. Ona da dua eder misiniz? annesinin Türkan Soylu. Türkan annemiz Allah razı olsun. Yaptığınız yemek bugün size öyle bir şifalar versin ki vücudunuzdaki bütün hastalıklar bütün damarlarınızdan toplansın vücudunuzdan atılsın. Amin. Amin. Şimdi Değerli kardeşlerim, ikinci bölümde size anons ettikten sonra yine devam ederiz sizin mesajlarınızda okumaya, konuşmaya, yorumlamaya. Değerli kardeşlerim, nefis Allahu Teala'nın düşmanı biliyorsunuz. Hepimizde var bu. Ben de var, sen de var, herkes de var. Ve haram olan şeylerden zevk alıyor. Peki, nefsin istekleri var, ruhun istekleri var mı? Var. Ruhun isteği, gıdası nedir? Namazdır. Haram, ruhun zehridir arkadaşlar. Şimdi haram olan içecekler vardır biliyorsunuz. Onların ne kadar zararlı olduğunu biliriz. Bir de nefsimiz bize her zaman şunu söyler. Mesela cipsin ne kadar zararlı olduğunu biliriz. Ne kadar kötü bir efendim, maddeyle donatıldığını, bildiğimiz cipslerden bahsediyorum, ne kadar yağlı olduğunu, içerisinde efendim sağlıkla ilgili hiçbir şeyin olmadığını bildiğimiz halde kolesterol düzeyini yükselttiğini bildiğimiz halde yeriz. Nefsimiz burada da devreye girer. Zararlı olduğunu bile bile gider alırız. Yine kalitesiz olduğunu içerisinde efendim hiçbir şekilde şeker olmadığını bildiğimiz halde ucuz böyle tatlılar vardır bildiğiniz o tatlılara gideriz alırız nefsimiz der ki al al ya bunun zararlı olduğunu bildiğimiz halde bu olur anlatabiliyor musun? yani zararlı olduğunu biliriz yine alırız çocuklarımıza anne baba şu şekerlemeyi alsana boya olduğunu biliriz içinde düpedüz boya vardır Yine gideriz gideriz gideriz o boyalı şeyi alırız. Yani burada müthiş bir şey var arkadaşlar. Nefis her yerde devam ediyor anlatmaya çalıştım. Tek yerde devam etmiyor anlatabiliyor muyum? Değerli kardeşlerim insan bu dünyada misafir bir memur. Hem görevimiz var namaz kılacağız, oruç tutacağız, ibadetlerimiz yapacağız, yiyeceğiz, içeceğiz bir sürü Neyimiz var? Sorumluluğumuz var. Bir memuruz aynı zamanda. Hem de misafiriz. Ama hepimiz boşu boşuna burada değiliz. Önemli bir görevimiz var. Sermayemiz ömür. Ve dakikalarla gidiyor bakın. Programımıza başlayalı... 40 dakikadan... nerede 40 dakika mı oldu? 45 dakika. Düşünebiliyor musunuz? 45 dakikayı sen trilyon versen geriye alamıyorsun. Yaptığımız her iyilik bize puan kazandırdığı gibi gerektiğinde dişimizi sıkarak sabrettiğimiz her sıkıntı da bize derece kazandıracak hastalığa sabrettiğiniz derece kazanacaksınız dünyadayız arkadaşlar imtihan adı üzerinde geçici bir süre sıkıntı çekeceğiz oradaki ebedi sıkıntıdan inşallah kurtulacağız alimler ne demiş biliyor musunuz? Eğer dünya musibetleri olmasaydı ahirete müflis olarak giderdik. Tekrar ediyorum. Eğer dünya musibetleri olmasaydı, dünyada yaşadığımız hastalıklar, dünyadaki o iflaslarımız, kalp kırıkları, geçim zarlıklıkları bunlar olmasaydı biz iflas etmiş olarak giderdik. Yani elimiz boş giderdik. Allahu Teala'yı kullara şikayet etmemek yakınıp sızlanmamak şartıyla eğer bir dakika bile siz sabrederseniz bunun karşılığını alırsınız. Ne kadar değişik bir şey değil mi? Allahu Teala'yı kullara şikayet etmek. Haşa bu nasıl olur? Şöyle olurmuş. Allah dostlar anlatıyor ki, ''Eğer Allah sana bir imtihan verdi, paran yok, yarın ödemen var, elbette bunu düşüneceksin.'' Ama isyana sebep olacak şekilde yattığın zaman bu niye benim başıma geldi? Niye ben böyleyim? Niye onun ki böyle? Niye böyle demeye başladığın zaman Allahu Teala'yı şikayet etmiş olursun diyor. Yine hastasın diyelim. Bu hastalığı bana niye verdi? Şöyle beslenseydim bu hastalık olmazdı. Şöyle olsaydı böyle olmazdı. Hatta geçen günlerde çok sevdiğim kişilerden bir tanesinin bir akrabası. Konuşamıyor şu anda babası. Demiş ki ben olsam onun ne konuştuğunu anlardım yanında olsam. Niye ben gitmedim, niye ben görmedim? O kardeşimize de iletilmesini istedim. Böyle bir şey yok dinimizde. Şöyle olsaydı, örneğin siz hasta oldunuz, boğazınız şişti. Ben biliyorum ki boğazımı kapatmadım, o yüzden hasta oldum. Yani hastalığımın sebebi o atkı. Veya ben şu doktora gittim, o bana şifa verdi. Şu olmasaydı, karşıdan karşıya şuradan geçseydi ölmezdi. Hayır, bunlar bizim işimiz değil. Başımıza bir şey gelecekse geliyor. Biz tedbirimizi alırız. Allah Celle Celaluhu eğer hiç konuşamayan bir kişiyi konuşturmak istediyse... Hiç birinin gidip de onun dediğini anlamasına gerek yok. Çığlık atarak da, rüyada da anlattırır. Bir insana eğer şifa gelecekse, bakın doktorlar ölecek diye kenara koyuyorlar, 16 sene sonra birden kendi kendine uyanıyor. Beyin kendini tamir ediyor. Beyin kanseri diye koymuşlar bir kişiyi, 16 sene, 16 sene Polonya'da, trenleri birbirine bağlıyor vagonları, Sonra düşüyor kafasını çarpıyor. Kafasını çarpınca neyse doktora götürüyorlar tabii. Bir bakıyorlar beyninde de tümör varmış. Yatırıyorlar bunu. Her yerine yayılmış. Diyorlar ki yani çok fazla yaşamaz. 16 sene baygın bir şekilde yatıyor. Fişini de çekemiyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Üzerindeki şeyleri bir gün 16 sene geçiyor Polonya'da. Üzerindeki bütün o bağlanan cihazları falan söküyor. Ben neredeyim diyor. Hastanenin içinde dolaşmaya başlıyor. Dolayısıyla biz bilemeyiz arkadaşlar. Musibetler Müslümanlar için rahmettir. Müslüman olmayanlar için dünyada azaptır. En büyük musibet değerli kardeşlerim, en büyük musibet Allahu Teala'ya inanmamak, ibadet etmemektir. Veselam. Birkaç Mesajımızı okuyalım sonra aktarmak istediklerimize devam edelim Ramazan. Buyur Can. İbrahim abi bizde de namazsızlık hastalığı var. Oğlumun namazı sevmesi için dua beklerim. Evet namazsızlık hastalığı birçoğumuzda var. Etrafımızdaki kardeşlerimizde de var. Bizde de var. Şimdi sabah namazına kalkmamanın büyük tehlikelerini anlatıyor hocalarımız. Cemaatle namaz kılmamanın tehlikelerini anlatıyorlar. Bir de Allah korusun namaz kılmama. Sıkıntıları var ki Allah Allah Allah. Dolayısıyla Mevlamız Celle Celaluhu, kulum buyurduklarından eylesin bizi, namaz kılmayan kardeşlerimize, namazını kılıp da böyle son saniyelere bırakan veya kaza namazlarına düşenlere de, sabah namazlarına kalkamayanlara da, namazlarını doğru düzgün kılmayı nasip eylesin, nasıl ki işe geç kaldığı zaman patronum kazacak mı, nasıl yemeği altını efendim kısıkta mı bıraktım efendim yüksekte miydi yemek yandı mı diye bir telaşemiz olur nasıl ki bu ay kira mı verebilecek miyim tüh şöyle bir durum çıktı bu ay veremeyecek miyim bu telaşemizin nasıl düşünüyorsak Rabbimiz Celle Celaluhu böyle büyük bir telaş versin kalbimize namazı kılmadığımız ezan okunduğu vakit namazı kılmadığımız bir an Öyle bize korkular, öyle huzursuzluklar versin ki namazı kılana kadar onu bizden ayırmasın. Gerçekten böyledir. İnsanın içine bu korku geldiği zaman, bu huzursuzluk geldiği zaman, mesela yatıyorsunuz yatsı namazını kılmadınız. Tam yatağa yattınız. Ya ben namazı kılmadım. İşte bir elin veya bir hissin sizi hemen kaldırıp, ya ben ne yapıyorum deyip ölsem de ben efendim halsiz olsam da hasta olsam da bu namazı kılmam lazım diyecek neyimiz lazım? Bir iman lazım. Şu tembellikten kurtulmak lazım. Mevlamız Celle Celaluhu hepimize nasip buyursun efendim. Evet devam edelim kısa, kısa inşallah. Fatma'nın programımıza katılmış. Rabbim bütün hastalara şifa versin. Amin kardeşim. Ben de dua beklerim içim daralıyor. Rabbim sizlere de genişlik versin. Amin. Fatma kardeşimize, hanım kardeşimize de Rabbimiz Celle Celaluhu huzurlar versin. Bu arada içiniz daralıyorsa hocalarımızdan duyduğumuz şeyi sizlerle paylaşayım. Genelde bakın bilinmez bu veya çok konuşulmaz ama nazar çok önemlidir. İnsanların biraz daha böyle hasiz olmalarını. Yani tıptan bahsetmiyorum. Kansızlıktan, demir eksikliğinden bahsetmiyorum. Ruh haliniz eğer böyle bir kendinizi bunalmış, halsiz, yorgun, bir şeylere isteksiz hissediyorsanız, erkek olun, kadın olun, lütfen fotoğraflarınızı silin. Whatsapp'tan, Facebook'tan. Çünkü insanların birbirlerine nazarı değer. Nazar sadece ve sadece kötü insanlardan geçmez. Kendi çocuğunuza, karınıza, kocanıza da nazarınız değer. O yüzden ne diyor büyüklerimiz? severken maşaallah demek gerekiyor. Yani bu konuda hepimizin hataları var. Çoluğumuzu çocuğumuzu severken ne olur bunu düşünelim ve halsizliğimiz, isteksizliğimiz, iç huzursuzluğumuz varsa bizi görenlerin nazarının değeceğini unutmayalım. Evet sokaktasınız, işe gidiyorsunuz bir şekilde görüldünüz tamam. Ama milyonlarca insanın belki siz, bir başkası tarafından beğenileceksiniz, keşke bu kadın benim olsa veya bu adam benim olsa diye binlerce insanın nazarına, kötü bakışına maruz kalacaksınız. Hele hele maalesef ben bu konuda çok kızıyorum kardeşlerime, yavrularının fotoğraflarını, hanımının fotoğraflarını, hatta koca ona bir hediye almış onun fotoğrafını koyuyor, beraber en mutlu anlarını paylaşıyorlar. Düşünüyor musunuz? Musuz bir an yaşayan birisi Facebook'ta dolaşırken sizin resimlerinizi görüyor. İçinden bir ah etse. Bakın Osmanlı zamanında bırakın interneti. Sokaklarda hanımlar erkeklerden bir adım geride yürürlermiş. Bunu gericilik olarak görürler. Osmanlı zamanında hanımıyla el ele tutuşmak, görüşmek bu yasak olmadığı halde edepsizlik olarak aktarılmış. Neden biliyor musunuz? İnce düşünüşe bakın. Karşıdaki insan ya dulsa, ya kocası öldüyse, ya bekarsa, ya özenirse, nasıl ki biz bir dondurma yediği zaman çocuğumuza bir, başkası, bir başkasının evladını yanından geçerken mesela rahatsız oluyor çocuk değil mi? Çocuk aklıyla bile e biz de şimdi mutluluğumuzu, muhabbetimizi herkesle paylaşmak zorunda değiliz. O yüzden bu hanım kardeşimiz başta olmak üzere, Hepimize ders olsun, ne olur nazardan biraz daha uzak duralım, çoluğumuzun, çocuğumuzun resimlerini, kızımızın, oğlumuzun böyle sayfa sayfa paylaşmayalım. Kem göz denilen şeyler vardır, kem göz olmasa bile, seven göz olsa bile maşaallah demedikten sonra, bu negatif enerji insandan insana geçer, bunu ben değil, alimlerimiz söylüyor, aman dikkat ediniz, buyurun. ''Erbulut abimiz tavsiyelerde bulunmuş. Cübbeli hocanın kitaplarını aldım. Çok istifade ediyorum. Maşallah. Bence bu kitapların tavsili, tanıtımı yapılması lazım. Herkesin okuması lazım abi.'' demiş. Allah razı olsun. Sakarya u de okuduklarınızla amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Sakarya Hendek'ten Tuğba Kocaman hanımefendi bizlere katılmış. ''Hayat bir gün gelir mutlu eder, bir gün gelir mutsuz ama unutulmamalı Allah Celle Celaluhu sevdiği kulunu sıkıntıyla imtihan eder.'' Allah Celle Celaluhu bizlere ve bütün inanan mümin din kardeşlerimizi sevdiği kullarının zümresine ihlak eylesin. İnşallah Rahman dua eder, dua beklerim. Amin. Allah razı olsun. Biz de hayır duanızı bekliyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hakkınızda hayır olanı nasip buyursun. Amin. Ahmet Demir abimiz daha deminki konuyla ilgili mesaj atmış. Abi önemli olan mesaj göndermek değil. Bir insanı Allah için seviyorsan mesaj okusa da, okumasa da ona kırılmaz. Çok güzel şeyler anlatıyorsun. Allah senden razı olsun. Amin. Biz zaten o kardeşimizi de, bütün kardeşlerimizi de kucaklamak için buradayız. Allahü Teala bizim bir olmamızı, beraber olmamızı istiyor. Aileler arasında nasıl ufak tefek böyle tatsızlıklar olabilir? Bunu büyütmemek gerekir. Biz de öyle düşünüyoruz ama bu tür sebeplerden dolayı Aradaki dostluğun, kardeşlerin, kardeşliğin inkıtaya yani kesintiye uğraması bizi üzüyor demek istediğimiz bu. Selahattin abimiz kız Erva ilgili bilgi vermiş hastalığıyla ilgili. Genel durumu iyi ama ritim bozukluğu yüzünden hmm. pil takıldı. İleride ameliyat olacak zor abi kolay değil. Evet Allah kolaylık versin. Kaç yaşındaydı daha yaşı da yazmıyor değil mi? Ritim bozukluğu varmış Allah şifalar versin kardeşim. Kalp ameliyatı da ağır bir ameliyat. İnşallah bundan sonraki hayatında sağlık sıhhat bu kardeşimizle beraber olur. Selamun Aleyküm. Benim aleyküm 8 30 imli Mustafa Can isminde çocuğum var. Dualarınızı bekliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Evet imtihan kardeşim. Çok şükür hiç isyan etmedim inşallah. Fakat istemeden içim ağlıyor, gözlerimden yaş akıyor. Ne olur benim gibi bir cahil kardeşine söyler misin günahımı giriyorum diye. Şimdi e, isyan etmiyoruz. İsyan etmemek ayrı. Gözümüzden yaş akması ayrı. Unutmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden çok miktarda yaş akmıştır. Hatta İbrahim, Hazreti İbrahim vefat etti oğlu. Değil mi? Bütün sahabelerle beraber göz gözyaşı döktü. Hanımlarından birkaç tanesi vefat etti. Yine aynı şekilde. Ve Bildiğiniz gibi siyerlerde yazıyor. Bir vefatı olduğu zaman yine gözü yaşardığı zaman efendim siz ağlıyorsunuz deyince o da merhametten dem vurmuştu değil mi? Merhameti olmayana merhamet edilmeyeceğini bizlere buyurmuştu. Ve bir gün bir sahabe efendimiz de ağladığını görünce Efendimiz Aleyhisselatu vesselama bu durumu anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona ne buyurdu mealen? İslam'ın yasakladığı dizi vuracak isyan edecek halde ağlamak, dövünmek, kadere isyan etmek. Ama rahmet, gözlerden akar ve halinde buyurmuştu. Dolayısıyla ağlamak da bazen insana ne yapıyor gerekiyor. Bir dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Aleykümselam. aleykümselam. İbrahim abi Rabbim bütün hastalara şifa versin. Benim de iki yaşında bir yakınım bugün ameliyat olacak. Hepinizden dua bekliyorum. İsmi Doruk. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Allah azze ve celle yar ve yardımcısı olsun yavrumuzun. Bir dinleyicimiz Allah Cübbeli Ahmet hocamızdan razı olsun. Onu dinledikten sonra namaza başladım. Elhamdülillah demiş. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bu arada bir kardeşimiz yazmış programımızın birinci bölümünde Eyüp Aleyhisselam'ın vücudundaki yaralardan bahsettiğimizde irinlerin olduğundan bahsettiğimizde bununla ilgili 3-4 tane farklı rivayet var. Onların ekseriyetinde yine bu yaraların vücudunun her bir yanını kapladığı hatta içindeki kurtçukların o bakterilerin diline doğru gittiği ve bundan korktuğu yani namazına daha doğrusu zikretmeye sebebiyet veren dilinin de bu arızadan efendim, inkıtaya uğramaması için dua ettiği zaten biliniyor. Sadece e, kavmine tiksinti vermeyecek bir durumda olduğunu sizlerle paylaşalım. Yani günümüzde böyle bir rahatsızlık yaşayan bir insanın yanında bulunan değil mi? Etrafındaki insanlar bundan tiksintiyle karşı karşıya kalırlar, bakarlardı. Eyyub Aleyhisselam'ın eserlerde görüyoruz ki etrafa tiksinti verecek. Yani ziyaretine gelen veya uzaktan gören birinin tiksintiye kalkışacağı bir durumu yoktu. Sadece şunun altını çizelim, bu yaralar cidden ağır yaralardı ve hareket edebilecek duruma bile zaman zaman gelmiyordu. Ama bildiğimiz bir şey değildi. Yani tiksindirecek vesaire bir durum değildi. Teşekkür ediyoruz bu açıklaması için kardeşimizin. Fransadan bir dinleyicimiz, Hayırlı yayınlar kardeşim. Sağ ol kardeşim. Bizim için de dua eder misin? Son nefeste imanla emanetimizi vermek için. Güzel memleketim Fransadan, güzel memleketime Fransadan selam ve bol bol dua ile inşallah. Allahü Teala razı olsun. Duanıza amin diyoruz. Allahü Teala hayırlı bir ömür nasip eylesin. Her şeyin başı hayır deniyor biliyorsunuz ne kadar doğrudur. Çoğu insan bir çocuğum olsun çocuğum olsun diye baya bir hastaneleri Aşındırıyorlar hatta her ilçede 7-8 tane efendim tüp bebek merkezi icat edildi açıldı o kadar sıkıntılar yaşanıyor maalesef tabi şunu unutuyoruz bazen neyi unutuyoruz hayırlı bir evlat nasip eyle yarabbi diye sadece istemek olmuyor bazen bakın işte bir sürü terörist doğuyor bunlar da bir anneden babadan dünyaya geliyor bu teröristlerin annesinin babasının bir olduğunu, bir sorumluluğu olduğunu tam manasıyla bu teröristlerin annesinin, babasının hatası olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Sen çocuğunu büyütüyorsun, aman okusun, aman şu olsun diye adam liseden sonra, üniversiteden sonra terör örgütleriyle buluşuyor. Demek ki biz şunun için dua etmeliyiz. Ya Rabbi, hakkımızda hayırlı olanı ver. Bu çocuk bana benden önce sana yani İslam'a hayırlı bir evlat olacaksa bunu bana nasip ele diyelim. Efendim araba istiyoruz. Ya Rabbi benim hakkımda hayırlı olacaksa o arabayı almayı nasip et diyelim. Bazen bakıyoruz tüm parasını biriktiriyor kişi efendim arabayı alıyor daha bir gün geçmeden ilk işi o arabayla kaza yapmak ve ölmek oluyor. Dolayısıyla her şeyin Hayır olanı isteyelim. Buyursunlar. Kübra hanımefendi demiş ki... Abi benim hastalığımda namazsızlık. Geçirdiğim bir namaz için gözyaşı döküp binlerce kez tövbe ediyorum. Çok üzülüyorum, kahroluyorum. Ama bazen nefsime uyup sebepsiz yere... ...sonra pişman olacağımı bilmeme rağmen namazımı geçiriyorum. Nefsin terbiyesi için neler yapabiliriz? Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Dua eder, dua beklerim. Kardeşim bu sizin ortamınızla alakalı büyük bir ihtimal. Yani etrafınızdaki insanlar eğer kardeşim hadi namazımızı kılalım gel, gel beraber işte ben şurada durayım mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuzdur senin yerine bakayım sen bir namazını kıl gel gibi arkadaş çevrenizle alakalı olabilir etrafınıza ne kadar çok bu tür insanlar olursa biraz daha meyilli olursunuz hatta bizim de başımıza geliyor koşuşturma şu bu vesairesi bir gün yine arkadaşımız geliyor buraya unutmuyormuş abi namaza geliyor musunuz şu cevabı verdiğimi hatırlıyorum. Kıldım, kıldım. Halbuki bunu bilerek söylemedim. Cidden kıldığımı zannettim. Bir gün öncesindeyim ben hala yani. Aa dedim bir dakika dur dur. Mesela hatırlatmasa şeytanın oyununa geleceğiz. Yani bu tür işletmelerde, bu tür yerlerde çalışıyorsanız veya evinizde namaz kılanlar varsa daha nasiplisiniz. Ama başka bir şey varsa bununla ilgili sohbetlere mutlaka gidin mahallenizde vesaire de vardır böyle sağlam sohbet yerleri ilim meclisleri mutlaka gidin arkadaşlar yani tek başınıza şeytanla mücadele etmeniz zordur şeytan birkaç kişiyle İslam kardeşliği yaparsanız hepinizi uğraşamaz bir anda Allah'ın izniyle daha güçlü olursunuz ona karşı Almanya'dan bir dinleyicimiz insan insana muhtaçtır ama aramızda çok aşırı kopukluk var görüştüğüm arkadaşlarımla bile bir hafta görüşmeyelim Kafama takıp üzülüyorum. Bu da psikolojik bir durum. Ama bir taraftan da diyorum Allah'ım sen beni yalnız bırakma. Duanızı bekliyorum. Şimdi Almanya'dan bu kardeşimize teşekkür ediyoruz ama bu yani dini bir mevzu değil gibi. Tamamıyla psikolojik bir durum gibi geliyor. Yalnız kalmak da aslında güzel. Yalnızlığın değerini bilmek de lazım. Hatta şunu unutmayalım. Birçok insanın hastalıklarının sebebi yalnız kalmamalarıdır. Yanlış duymadınız. Zaman zaman kendinizi yalnız bırakın. Biraz kafanız dinlensin. Mesela birçok yerde yalnızlıktan bahis açıldığı zaman hemen televizyon açılır. Canım sıkılıyor kafam dağılsın diye televizyon açılır. Kardeşim canın sıkıntısı var. Moralin bozuk veya bir, yani bir beklenti içindesin. Bunu sen niye televizyonla gideriyorsun? Öyle bir alışmışız ki yalnız olmayayım. Bir gürültü gelsin, bir ses gelsin bir yerden. Bu çok yanlış. Kimse yalnız değil. Allah Celle Celaluhu bizimle beraber. Ve adım adım her saniye ona yaklaşıyoruz. Dolayısıyla siz yine iyi insanlarla beraber olmaya çalışın. Ama kimseyi de fazla yük yüklemeyin. Yani kuralsız, kayıtsız bir şekilde insanlara bel bağlamayın. Yarın çok üzülürsünüz, onu demeye çalışıyorum. Hani yalnız kalmayayım diye etrafınızda insanların olmasını istiyoruz ya, yarın onlardan bir darbe yersek, onlardan bir tokat yersek, bu sefer bu nasıl olur demeye başlarsınız. Çok fazla güvenmeyin, aşırı böyle bir elinizi kolunuzu, bütün duygularınızı yeter ki etrafımda insanlar olsun diyerek onlara bağlamayın. Her şeyi dozunda ayarlayalım inşallah. Fransa'dan biraz önce mesaj atan dinleyicimiz Allah sizlerden razı olsun demiş. Amin. Yeni gelen bir mesaj yok İbrahim abi. Heh, şimdi devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim sizlerle beraber biliyorsunuz imtihanların belki de günümüzde en önemlerinden bir tanesini gelen hastalıkları konuşuyorduk. Peki ağır bir hastanız varsa ne yapacaksınız? Ağır bir hastanız var. Allah şifalar versin. Amin. Hasta istemese de salih insanlar gidip bir İhlas-ı Şerif'i okuyacak kadar mutlaka oturmalı arkadaşlar. Doktor kimse görüşmesin, konuşmasın dedi diyerek hastayı yalnız bırakmayın. Yanına inandığınız, güvendiğiniz kişiler gitsin. Duasının makbul olduğunu bildiğiniz kişiler girsin. Yasini i Şerif okuyun. Gizli okumanın da faydası olduğunu alimlerimiz söylüyorlar. Yani illa sesli sesli okuyup da mesela bir yoğun bakım ünitesinde diğer insanların duyacağı şekilde değil, gizli de okunabilir. Birçok eserde farklı farklı dualar yer alıyor, istenilen okunabilir. Yine hastaya zararlı olan gıdalar hariç, hastanın eğer bilinci açıksa sevdiği gıdalar verilebilir, yani canı çektiği şeyler verilebilir. Taberani'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Mümin hastalanıp iyileşince hastalığı günahlarına kefaret ve ilerisi için ders olur. Münafıksa hastalanıp iyileşince bağlanıp salı verilen deve gibi kalkar. Niçin bağlandığını ve niçin salı verildiğini bilmez. Tekrar edelim bu hadisi şerifi. Mümin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 Şifasını da verdin, kurban olayım ben sana, şükürler olsun deyip mesela diyelim ki sadaka verdik, kurban kestik. Ama münafıklar da tam tersine bu ilaçların yararı oldu kaktım, Ne bir şükür, ne bir Allah'a teşekkür, hamd hiçbir şey yok. Hastalıklar çeşitli sebeplerle var biliyorsunuz ama hastalığın en ama en önemlisi mideyle ilgili halkı arkadaşlar i̇bn Sünni'de geçiyor. Her hastalığın başı, karnı fazla doldurmaktır. Çocukluğumuzdan beri duyarız. Ramazan sen de duymuşsundur. Midemizin üçte birini hava, üçte birini yiyecek, üçte birini de suyla doldurmamız lazım. Değil mi? Evet. Abi. Ya Ama maalesef bizler doymadan kalkmama peşinde oluyoruz. Ve böyle sıkıntıları maalesef yaşıyoruz. O yüzden hep beraber bir kez daha sağlıklı beslenme üzerine biraz daha düşünüp biraz daha kafa yormak durumundayız arkadaşlar. Evet imtihan dünyası tamam imtihan dünyası ama bunu iyi değerlendirmek lazım. Bir de arkadaşlar aman dikkat edin ilgi çekmek için hasta gibi gözükmeyin. Çünkü yalandan hasta gibi görünmek de Şöyle bir ikazı Beraberinde getiriyor Hasta gibi gözükmeyin Hasta olursunuz Yani şöyle bir hastalığım vardı Dediniz o hastalık sizi bulur Hatta daha kötüsü bulur Mesela işe gidemediniz İşe gidemediniz ama yalan attınız Dediniz ki Ertesi gün neden gelmedin Diye sorulduğunda efendim, Şuram ağrıdı Halbuki hayır ağrımadı bir ağrınız yok Aman bunu yapmayınız çünkü o ağrı veya o ağrıdan daha beteri Allah korusun bizimle beraber olabiliyor. Şimdi şu hadise anlatalım. Bir iki mesaj sonra diğer tavsiyelere geçeceğim. Taberani rivayet ediyor. Hastalığı gizleyebilmenin önemi ile alakalı. Mümkün mertebe hastalığınızı söylemeyin şeklinde veriliyor. Bakın ne buyruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Üç şey iyilik hazinesidir. Hastalığı, musibeti, sadakayı gizlemek. Allahu Teala buyuruyor ki: Mümin hastalanınca ziyaretçilerine beni şikayet etmezse, etinin yerine daha iyi bir et, kanının yerine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 kanının yerine daha iyi bir kan verip iyileştirir, günahlarını da affederim, ölürse rahmetime kavuşur. Maalesef günümüzde dertleşme adı altında yaptığımız birçok hata var. Bunlar gıybettir. Bir karı kocanın arasında geçen olayları, bir akrabasına anlatması çirkin bir harekettir. Peki bu nasıl olmalıdır? Şöyledir, eğer bir iş yerinde ilgili sıkıntınız var, kocanızla, karınızla ilgili bir sorununuz var, bu nasıl gıybet olmadan anlatılır ve nasıl uygun hale gelir? Alimlerimiz şöyle bir formül söylüyorlar, sen dertleşme olarak, Kocam şunu yaptı, hanımım bunu yaptı, iş yerinde patron şöyle yaptı, sonra ben şöyle dedim, böyle oldu, bu kadar kötüler, şöyle kötüler, yazıklar olsun, sen haklısın vesaire bunlar olmamalı. Olması gereken şu, eğer bir kişi hanımıyla kavga etti, kocasıyla tartıştı, iş yerindeki bir patronuyla veya bir kişiyle münakaşa etti. Bu durumu anlatıp fikir almak yani ben... ''Ne yapmalıyım? Bu konuda seninle istişare yapmak istiyorum.'' Bu niyetle ve bu cümlelerle konuşursa, bu akıl almaktır. Ama dertleşmek, o kişinin anlattıklarını dinlemek, onun yaptığı gıybete ortak olmaktan başka bir şey değildir. Maalesef, kardeşimizin, evladımızın, iş yerindeki arkadaşımızın gıybetini dinler, ''Yaptığı günaha biz de ortak oluruz ve buna dertleşme deriz.'' Tekrar ediyorum, bir fikir alma, içindeki durumu anlatıp bu durumdan nasıl çıkabileceğini, nasıl orta yolun bulunabileceğini, iş yerindeki bu tartışmanın sonrasında işten ayrılıp ayrılmamasını eğer soruyorsanız kendisine bir istişare yapmak için tamam.'' Ama isimleri kişileri kötüleyerek siz de dinlerken evet gerçekten şöyle bir adamdır böyle bir şerefsizdir böyle bir patrondur diye buna devam ederseniz işte o da müthiş bir efendim tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bakın hadisi şerifte açıkça dile getirildi musibeti gizlemek musibetlerden bir tanesi de biliyorsunuz iş yerinde gelir. Diğeri nerede gelir? Evinizde gelir. Her türlü şey herkeste anlatılmaz, paylaşılmaz. Paylaşıldıktan sonra da maalesef bu gıybet günahı ortaklaşa birbiriyle insanların paylaşarak devam eder. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi gıybetten Allah korusun muhafaza buyursun. Bazen gıybetle iftira da birbirine karıştırılıyor. İnsanlar gıybet ettiklerinden sonra uyardığınızda "E ben gıybet etmedim ki neden?" E benim konuştuğum her şey o adamda var. Zaten bunun ismi gıybettir. O adamda senin anlattığın şeyler varsa gıybettir. Zaten senin anlattıkların yoksa bu iftiradır. Ve Allah korusun gıybet zina ile eş değer olarak anlatılıyor eserlerde. Düşünsenize o kadar namusumuzu korumaya çalışalım. İffetimizi korumaya çalışalım, aman fuhuştan zinadan uzak duralım diyelim. Maalesef dilimizden ve kulağımızdan çektiğimiz bu afet neticesinde binlerce zina günahı bizimle karşı karşıya kalsın ahirette. Allah korusun ne büyük bir sıkıntıdır bu. Rabbim muhafaza buyursun. Selamun Aleyküm. Ben alkol ve uyuşturucu kullanıyordum. 8 ay kadar evvel namaza başladım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Maşallah. Alkolü bıraktım. Yalnız ara ara uyuşturucuya tekrar meyil ediyorum ve bundan kendimi alamıyorum. Nefsime hakim olamıyorum. Nasıl bir yol izlemem lazım. Nefsime nasıl galip gelebilirim. Çok pişmanlıklar yaşıyorum. Nesiyetiniz ne doğrultuda olur inşallah. Hayır duanızı beklerim. Değerli kardeşim, öncelikle Allah-u Teala razı olsun senden. Amin. Mevlamız Celle Celaluhu sana namazı nasip etmiş. Ne güzel, ne güzel bir hasletin var. Kurtuluşa erenlerden ol inşallah. Bak şimdi. Sana içkiyi bıraktıran Allah Celle Celaluhu kalbine bir sekinet vermiş. Namazı sana bak güzel göstermiş. Bundan sonrası senin büyük bir sorumluluğun kardeşim. Milyonlarca insan gece kulüplerinde içkisi, uyuşturucusunu kullanırken, namazını kılmadan maalesef cehenneme doğru sürüklenirken, bak Mevlamız seni seçmiş, seni bak taltif etmiş. Senin yapman gereken buna şükretmek, daha fazla şükretmek, şükrünü arttırmak ve bunu yaparken de hep şunu düşünmek, Ya Rabbi, Beni milyonlarca, milyarlarca insanın içinden seçtin ve beni affettin. Ben buna inanıyorum. Alkolü, uyuşturucuyu bıraktırdın. Namazı kılmama vesileler yarattın. Beni huzuruna kabul ettin. Milyarlarca insanı huzuruna şu anda kabul etmedin. Deyip bunun ezikliği içinde ol kardeşim. Ve şunu unutma. Her gün... 20 yaşında, 18 yaşında, 25 yaşında gencecik insanlar ölüyor. Bana göre gençler, ben 38 yaşındayım. Dolayısıyla böyle bir durumda hep şunu düşün. Bir günah işleyeceğin zaman, o uyuşturucu içme durumu aklına geldiği zaman de ki, ya ben o uyuşturucuyu içtiğim anda ölürsem, bir beyin kanaması yaşarsam, Kalbimde bir damar tıkanırsa ve ben Rabbimin huzuruna o haramı işleyerek gidersem diye kork kardeşim. İkincisinde şöyle düşün. Ben tam vücudumu sağlam hale getirirdikten sonra ya eski halime dönersem, ya ben o uyuşturucuyu tekrar başlarsam, hayır ben bunu kendime yapamam ahiretimi, o kafamın biraz rahat gibi, keyifli gibi görünmesi için mahvedemem. 30 sene, 40 sene yaşayacağım bundan sonrası, şimdi 20 yaşımdaysam 40 senekli 60. Bu yaştan sonra yaşayacağım bu kadar az bir ömür varken ki 10 dakika sonra da ölüp ölmeyeceğimi bilmiyorum. De ki kendi kendine sonsuz ahireti mahvedemem. Sonsuz ahireti mahvedemem de ne olur. Rabbim Celle Celaluhu yardımcın olsun bütün alkol, uyuşturucu kullananlara onu kötü göstersin kurban olduğum. Amin. Hayırlı yayınlar İbrahim abi. Allah sizlerden Eyvah. razı olsun. Sağol kardeşim. Bir dinleyicimiz de hastalıklar ve imtihanlar beni Rabbime yaklaştırdı. Elhamdülillah. Oğlum beş katlı binadan düştü. O evet. Rabbimden geldi dedik, iyileşti. Hamdolsun sabrı zordu ama sonu güzeldi, şükürler olsun. Görüyor musun bak beşinci kattan. Dün değil günkü programda hatırlıyor musun? On dördüncü kattan düşmüştü. Doktorlar bile şaşırmıştı nasıl on dördüncü kattan adam düşüyor da efendim... Burnu bile kanamıyor diye. Bazen bıraksan 14. kattan düşmeyi adam kaldırımdan alttaki kaldırıma böyle adamını atıyor. Pat kafa üstü düşüyor beyin kanaması geçiriyor. Yani herkesin değişik değişik kardeşim. Devam edelim. Selamünaleyküm güzel memleketime Almanya Hamburg'dan. İbrahim ve Ramazan Aleyküm abi ve, Selam. ve bütün dinleyen kardeşlerime bol bol selamlar. Rahmetli babam 20 sene evvel çok genç yaşta kanserden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Kabillerin nur olsun. Bunlar zor imtihan. Allah sabır versin. Amin. Bu hadisi şerife göre Allah bizlere yaşamak nasip etsin. Amin kardeşim. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini... Meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümden önce hayatını. Selamlarla Nuh Özdemir. Eyvallah, aleyküm selam. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini bilmek. Tabi bazen bunlar yazılı olarak çok kolay okunurken kolay oluyor ama bunları hayatımıza entegre etmek bir hale zor olsa gerek. Selamünaleyküm. aleykümselam Selam. Allah sizlerden razı olsun. Eşimayim. Ben imtihan yurdundan bir kul. Dünyayı elde etmek istersen ilme çalış. Ahireti elde etmek istersen ilme çalış. Her ikisini elde, elde etmek istersen ilme çalış. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Şimdi son olarak şunları söyleyelim. Son cümleler olarak daha doğrusu. Değerli kardeşlerim. Yine bugünkü programda sizlerle okuduğumuz, paylaştığımız şeylerin böyle sonuna gelecek olursak nedir o? Rabbimiz Celle Celaluhu hastalığı da yarattı, imtihan olarak verdi. Mülk O'nundur, can O'nundur, beden O'nundur, bu dünya O'nundur, dünyanın dışındaki galaksiler, bütün bilemediğimiz her şey O'nundur. Dolayısıyla mülk O'nun olduğuna göre... Biz de o mülkün içerisindeyiz. Lütfen kendimize büyük görmeyelim. Şu an ben Bağcılar, Çınar, Fevzi Çakmak Mahallesi, Osman Gazi Caddesi, 2 taksim 1, Neredeyim? Yılmazer İş Merkezi'nin 6. katındayım. Şimdi bakın ayrıntıya. İki taksim bir sokak. Devam et. Fevzi Çakmak Mahallesi. Devam et. Bağcılar. Devam et. İstanbul, devam et. Türkiye, devam et. Avrupa, Asya kıtası, devam et. Dünya, devam et. Samanyolu galaksisi, yahu devam et. Bu şekilde devam ede de sadece bilim insanlarının tespit edebildiği 7 milyar tane samanyolu galaksisi var arkadaşlar. O kadar derin, o kadar ucu bucu, Olmayan bucağı olmayan bir yerde küçücük küçücük bir samanyolu galaksisinde onun da küçücük küçücük bir parçası olan dünyada o dünyanın küçücük bir parçası olan ülkemizde o ülkenin küçücük bir yüz ölçümü olarak yeri nüfus olarak değil İstanbul'un da İstanbul'un bağcılarında bağcıların bilmem neresinde tekerleme gibi. Ben böyleyim. Acizim. Yemek yemeden duramam. Rabbim Celle Celaluhu olmasa adımımı atamam. Ve bunca galaksilerin, bunca nizamın, muntazam yaratılmış şeylerin içerisinde hastalık da, benim için sağlık da, ilacı yaratan da, ilacın etki etmesini sağlayacak da Allah Celle Celaluhu. Doktoru yaradan da, doktorun o bilgilerle kuşanmasına vesile olacak beynini yaratan da, ilaçların tesirli birçok ilacın yaratılmasına emir veren de, onların bilinip de ilaç sektörleriyle o hale gelip yutulmasında yine Allah Celle Celaluhu. O ilaçların vücuda geldiği boğazı yaratan, mideyi yaratan, o mideye o ilacı nasıl parçalaması gerektiğini, ilham eden, bağırsaklarda yediğimiz içtiklerimizi, bütün vitaminlere, şunlara, bunlara ayırıp da, sağa sola gönderecek her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu. Biz de ona boynumuzu büküyor, kalben ümitle, bir yanda korkuyla kendisinden istiyoruz. Ya Rab Celle Celaluhu, imanla gidenlerden eyle cümlemizi, insi ve cinni şeytanların şerrinden, bütün Müslümanlarla beraber beni, ana babamı, eşimi, çoluğumu, çocuğumu, akrabalarımı muhafaza eyle. Bizi bize bırakma. Bir an olsun bile bizi bize bırakma. Amin. Ramazan teşekkür ediyorum kardeşim. Ben de teşekkür ediyorum abi. Çok çetin imtihanlardan geçiyoruz. Ya. Rabbim herkese dayanabildiği kadar, gücünün yetebildiği kadar imtihanlar versin bu dua ve temenniyle. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz ve hastalıklar konusunu bugün bitirdik. Programımızın tekrarı gece saatlerinde 22, 22 30 sularında sizlerle beraber oluyor. İnşallah bir başka programda yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ahmet Yesevi Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim sofrası sona erdi. Katkılarından ötürü Ayder'e teşekkür ederiz. Ayder web adresi ahmetyesevi.org.tr